Burada da ikinci dersteyiz. Geçen ders birincini yaptık, bugün ikinci dersi yapıyoruz. Zahir ile batın. Zahir ile batın dedik kısacası nedir arkadaşlar? Ata sözümüzün en güzel dedik sözlerinden birisi olduğun gibi, görün göründüğün gibi ol. Yani içinde zahirinde ne var ise batında ne var ise içte zahirde, ekrana oyansır. Zahirin nasıl ise, biz mükellefiz, de zahirden hükmet bak. Kısacası bu idi dersimiz. Ama bunu dilde demesi kolaydır. Şeytan bu kadar basitti, zorlaştırır. Yani insanın kalbi nasıl ise, kalbin temizdir, Allah'ın emirlerine uyacaksın. İman var mı kalbinde? Evet var. O zaman kalbinin imanı amellere yansıması lazım. Yansımadı, maalesef senin batının kötüdür. İyi olabilir. Biz mükellef deyiz. Biz kalbine baka, bakma gücümüz yoktu. O Allah işidir. Biz sene ekranda ne görüyorsak onuyla sene hüçmederiz. Ekranda gördüğün evet dersin bahar dizkin belleyim bu kadardır bilmem neyi bu kadardır bu kadar programlar içinde. Ama ekranı yok işte ben buna elimi alsam bu kilosu kaç parayadır bu herkes böyle tartılmaz. İnsanın kalbini ben alsam elime var bir imanlı kalptir diye mi? Nereden bilirim bu imanlıdır? Amelden. Sahabayı Allah Teala bize örnek verdi. Nereden örnek verdi bize? Zahir amelleriyle. Zahirde ne var ise yani batında ne var ise zahirde olur. Zahirde ne var ise batında olur. Bunun faydası nedir? Bunun için faydası var. Bir, iman ameldendir, yak paradır, ayrılmaz. Ehli Sünnet'in olması olmaz iman tanımını onaylıyor. İki, insanlar buradan toplumda nasıl yaşanırlar birbirleriyle? Toplumda nasıl nasıl birbirleriyle? Nasıl mahçema? şu Nasıl mahkeme karar verir, nasıl hüküm verirler, nasıl veririz? Batınla veremeyiz. neyle veririz? Zahirle veririz. Zahir nedir? Adam, bakarız adamın kılıp kıyafetine, namazına, adetine, ürfine, evet sen Müslümansın. Yoksa Müslümanlığın nereden biliriz? Ben musulmayayım, bilmiyor musunuz benim kalbim temizdir? Hayır bilmiyoruz, onu sadece kalbinin Rabbi bilir. Ya e, o bilsin, bana yeter. Evet o bilsin, sen o bir tarafta yeter. Bu tarafta biz Allah'ın emrini uygulamak için senin kafanı burada alacağız. Neden alacağız? Çünkü sen İslam ülkesinde yaşıyorsun, İslamiyeti yaşamıyorsun. O kadar basit. Emekçi, zahirden batın onun için önemlidir. Kadı zahirah için verir. Batınını okumak için de bu Allah'ın görevidir. Ama bize allah Teala bu görevden bize pay biraz verdi. Ne dedi? Dedi adamın içini bilmek için siz zahire hükmedin. İçi ne zahiri de odur. Sizin için bu yeter. Demek ki iyidir bir adamı getirdik bir cürüm işlemiş. Zahiren bütün deliller onun aleyhinedir. Biz buna hüküm verdik kısas bu adamı öldürdük. İşte şeriat devletinde. Şeriatin kestiği parmak da acımaz. Çok güzel bir atasözü evet acımadı bu adam gitti. Ya bu adam hakikaten öldürmemişse? Biz sonuna kadar görevimizi yaptık mı, takip ettik mi ettik. O zaman biz, bizden mükelleflik kalktı. E bu adam sen oldu, suçsuz insan oldu. O bir tarafta bu, bu katil onun için nedir? Magfirettir, direkt cennete girer. Yani bu dünyada çok basit bir şeyden hayatını koyduğu bir dünyada kazandı. Abedi hayatı kazandı. İşte zahirden batının kısacası budur ama şeytan bunu bırakmıyor. Anlatabildim? Neden bırakmıyor? Çünkü kendi tarafına çekmeye kalkıyor. Kimi kendi tarafına çekiyor? Hakik imam Şimdi biz geçen ders bunu açıkladık. Bir saatten fazla açıkladık. Şimdi deriz ki ehli sünnet kimin uzantısıdır? Dört imamın. Dört imam kimin uzantısıdır? Sahabenin. Sahabe kimden ilmini aldı? Öğretmenlerinden, imamlarından, mürşidlerinden, şeyhlerinden, nebilerinden. O da kimden aldı? Allah Cibril vasıtasıyla, o kadar basit. Demek ki biz Allah'ın dinini bugün de canlandırıyoruz, okuyuruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Şimdi bir tane gelir der bize, delil nedir? Geçen ders işte bunu dedik. Kur'an, bu, bu, bu ders zahirden batın birbirine bağlıdır, dişten iç, çizsi birbirinin aynasıdır, biz batına hükmedemeyiz, etsek de zahirden ederiz. Ekranda ne görsek hariciske o var diyebiliriz. Bunu da allah Teala bize vermiş. Bunun delili nedir? Kur'an'da delilimiz var, sünnette delilimiz var, alimlerin sözü var. Karşı tarafını yok sayanlar deliliniz var mı? Kem küm. Ne demektir? Yani ayetleri zordan savuk ederler neye? Delile. Halbuki bizim ayetlerimiz afaçıktır. Zordan olmaz. Bir ayetten değil. Bütün ayetler bunu destekliyor. Bütün hadisler bunu destekliyor. Bütün ehli sünnet alimleri bu görüşü destekliyor. Yok bu görüş benim aklıma yattı. Bu görüş daha mantıka Bu akıl mantıktan olmaz. Neyden olur? Değilden olmaz. Geçen Enfal Şurası 4, 2 ile 4'ü açıkladık. Birinci delil. Müellif burada kaç tane delil getirmiş dedik. 6 tane hadis, e, ayet getirmiştir. Bu altı hayatı açıklayacağız biz. Ondan sonra birkaç tane hadis getirmiş o hadisleri açıklayacağız. Ondan sonra alimlerin sözüne geçeceğiz. Mücüm bitmesen ders, o bir derse kalır. Önemli değil. Bizim hedefimiz kitabı, dersi bitirmek değil. Bizim hedefimiz mükemmel bir şekilde dersi anlatacağız. Evet, anlayabilirim Şimdi geçen hadiste Enfel, Enfel 2-4'ü açıkladık. İnne men مُؤْمِنِينَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكَرَ اللّٰهُ وَجِدَتْ Hakiki müminler kimlerdir? Allah zikrolunan da kalplerin olur, ürperir, ibadeti yaparlar, o ibadetleri yerine getirir. Hakiki mümin bulardır. Demek ki içten dış nedir? Birbirine bağlıdır. Evet, ikinci ayet, o da nedir? Mücadele surası 62. ayet. Yemde yani 22. ayet, evet. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir milletin, Allah'ın ve Rasûlü'nün karşısına, karşısına çıkan kimseleri, isterse o kimseler, babaları, evlatları, kardeşleri ve sülaleleri olsun, sevip dost edindiklerini göremezsin. İşte, onlar, i̇şte Allah onların kalplerine imanı nakşetmiş ve kendi tarafından bir ruhla onları desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan cennetlere hem de ebedi kalmak üzere yerleştirecektir. Allah onlardan, onlar da ondan razıdırlar. İşte onlar Allah'ın tarafında olanlardır. Ve iyi bilin ki felaha erenler Allah'ın tarafında yer, al yer alanlar olacaklardır. Evet. Mücadele 23. ayet. Suratul Mücadele. La tecidu qawman yu'minune billahi vel yevmil ahiri yu'addune men haddallaha ve wa rasuluh ve lew kâne âbâ'hum. Diyor ki bir qawm, bir toplum Bulamazsın ki eğer Allah ve Resulüne ve ahiret gününe inanıyorsa yuvaddûne men haddallah. Allah ve Resulüne düşman kesilenlere dost olur. Bak birinci Enfel Surasında ne anlattı Allah Subhanehu Teala? Enfel Surasında ibadeti anlattı. Burada ibadetin en büyük kalbi ibadetlerin sambolunu anlatıyor. O da nedir? Dostluk ve düşmanlık. Dostluk ve düşmanlık başına selef-i salihin, dört imamın akidesinde teç başına bir babdır, bir akidedir, bir asıldır. Allah dostu bizim dostumuzdur, Allah'ın düşmanı bizim düşmanımızdır. Allah'ın dostunun sembolik olarak imamı kimdir? Resulullah. Kim ona tabi oldu? Bizim başımızın üzerinde yeri var, bizim dostumuzdur, hayatımızın son damlasını onun için onun yolunda koyarız. Kim? Sembolik olarak Allah'ın düşmanı ve şerh odakı kimdir? İblistir. Şeytanlardır, cin Kim onlara uydu? O bizim düşmanımızdır. Hayatımızda onları İslamiyete ve Müslümanlara azret vermesin diye onları yok etmek için bizim hayatımızı koyacağız. Cihattan neye hayatımızı koyuyoruz? Şeriat yükselsin, şeytanın yolu aşağılasın. Şeriatın karşısına duran kafirler kimlerdir? Şeytanın ta adamlarıdır. Onun için nedir? Allah <gülüyor> ve baş kaldıran, boyun eğmeyen bir türlü nedir? Bizim düşmanımızdır. bu kadar eyvallah güzeldir. Çekrefil yok mu burada? Tamam. Bunu insan milleti için de yapar. Tan davası için de yapar. Sevgilisi için de bunu yapar. Vatanı için de yapar. Ama burada başka bir şey var. Burada bir şey var, vatanda da geçerli değil, sevdide de kan davasında da geçerli değil. O da nedir? Wen u kane, wen Bu düşmanlar ciğer olsa adamı. İşte burada düz muhtesası hayatın budur. Ciğerindir senin bunlar. Aba babaları. O adine senin oğlundur. Ha? O ikbano kardeşlerindir. O aşiret senin aşiretindir ürendedir. Ha? Bunlar ise. Şimdi burada enteresan meseledir. Burada odur meylan var. Yani adam tamam ben gidiyorum cihada karşımda e, e, çafirler var. İster bu e, başka bir kavimden olsun ister İngiliz olsun ister Fransız olsun eyvallah bunlar şeydir. Ama karşımda benim başka bir kavim yoktur. Başka bir millet de yoktur. Yan bir köy de değil diyesin köyde. Bunlar senin kardeşindir, babandır, ha, aşiretindir. Aşiretin nedir? Yani silahehim, amzenin oğlu, dayının oğlu, o herkes. E bu, bunun örneği var mı bize? Evet. Burada çimen natürallattayla sahabeyi. Sahabe diyor sakın, bedir savaşında karşı karşı geldiniz, valla vall bara günüdür. Çünkü biliyorsunuz, babam çarflar tarafında, oğul, Resulullah tarafında. Oğul Resulullah tarafında e, baba Resulullah tarafında oğul öbür tarafta. Yani kardeş kardeşten karşı. Kardeş Müslümandır, O bir kardeş şafirdir. Yani insan buradadır. Amcası karşı taraftadır. Yani insan buradadır. Kardeşinin oğlu karşı taraftadır. Bu nerede olur? Bedir'de oldu. Hüd'de olur. Bu herkese. Burada ne çıktı? Hakiki iman çıktı. İyidir. Burada mesele nedir? Mesele nedir? Mesele, eğer senin içinde iman var ise bugün onayla mavcududur. İçinde iman var ise bunu göster bize. Dedik her ciskine varsa ekranda o görülür. İçinde iman var ise çöz kılıncını babana da olur. Ya bu kafir şeyinde de var. Adamı tutuyor. Adam duysan bana sadık isen, he? Bak senin bu kardeşin filmlerde de var mı? Kardeşin bak düşman terördür münü ben seni inanayım. Bunu krallar da test eder, bunu her çeşit bunu test eder. E bu bunlar nereden almışlar? Allah talibini düzenle kurmuş. Eğer sen Allah'a sadık isen, elim irfanın var isen, Allah'ın düşmanına vala uçu kardeşin olsa kılın çekersin. Çektiler mi sahabeler çektiler? Onaylandı mı? Onaylandı. Bu kıyamata kadar geçerli mi bu? Terazi? Geçerli. İş bitmiştir. İşte burada zahirden batın belli oldu mu? Bu ayet kimin delilidir? Ehl-i Sünnet'in delilidir. Kim bunu onayladı bu delilleri? Sahaba onayladı. Bizim için sahaba nedir? Örnektir. Bizim için sahaba örnektir. Nereden çıkarttın bu kaideyi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki diyor bir fırka kurtarır, 72 fırka ateştedir. Hemen sahabı kim oları ya hemen sarılarım, diyor benim ben ve ashabım ola yol üzerinde olanlardır. Benim o ashabımın üstünde olan matot, yoldur, kurtarandır. O da nedir? He? Sırat-ı müstakimdir. İşte ehl-i sünnettir. Eydir, böyle yapsak ne olur? Bunun mükafiyeti nedir? O mükafiyette de asıl da büyük bir fıkh var. Mükafiyette çok büyük bir fıkıh var. E de o nedir? Biz kardeşimizi aldık karşımıza, babamızı aldık karşımıza, dayımızı aldık, hamzemizi aldık, oğlumuzu aldık karşımıza. Bunun mükafiyeti nedir? Allah Teala bunu ne verecek bize? Şimdi mükafiyet neye göre olur? Amele göre olur. Orta bir amel ise orta bir mücafiret. Küçük bir amel ise küçük bir mücafiret. Böyüc amel ise ne olur? Böyüc mücafiret. Bu nedendir sizce? Böyüc bir ameldir. Mücafireti nedir? Şimdi böyüc olduğunu, küçük olduğunu ayetin sonu belli Allah Teala bak ne diyor? Ulaike ketebe fî kulûbihimil imâne Bak diyor Allah Teala ulaike Olar ketebe, kim yazdı ketebe? Allah Teala, zamir kime dönüyor? Allah Teala'ya. Onlar var ya, onların kalplerinde Allah Teala ne yazdı? İmanı yazdı. Burada bizi neyi gösteriyor? İmanı gösteriyor. Demek ki iman nedir? Batındır. Zahir nedir? Babalarına kıyım çektiler. He? Onun için bugün de bir de bizi böyle duysa, hoşgörlerden dersen tehrik ediyorsun babayı çocuğu. E zaten bunu Abu da söyledi. Değil mi? Abu Cehil de söyledi. Dedi bu Muhammed bir din getirdi, babaydan oğul ayrıyor. E tabi Allah yolunda ayrılır. Allah yolunda baba oğul yoktur. Yet kopar. Saflar ayrılması lazım. Zaten İslam dininin özelliği saflara ayrılmaktır. Ayrıldı saf, o bir saf yok olacaktır. Yer üzerinde hatta ukulü dini kulluhu Lillah. lah dinin hepsini olsun, Allahu u Teala içi olsun. Neyice Allah onları kalplerinde imanı yazmıştır. Burada ne verdi? Onay verdi. Hakiki kalbinde iman olan kimdir? Odur meydanda emelini koyup klinci çeken. Sonra mücafaate bak geliyor. Bir ona en büyük mücafaattir değil mi? Allah-u Teala onaylıyor. Allah-u Teala bir şey onaylasan büyük mücafaattir. وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُمْ allah Teala onları kendi ruhundan ne yaptı? Destekledi. Destekledi. Ruhun burada ne için etti? Yani allah Teala onu kendilerinden yaptı, bir parça yaptı onlardan. Yani benim has adamlarımdır onlar. Ne verdi? Destekle. Allah bir tane has adamım dese, sen bennensin, Evliyaullah'sın ne olur? Ona zerar için getirebilir mi? Lev bütün dünya toplansa, bütün füzeler toplansa, bütün dijital silahlar be, kimyasal, belgesel bilmem neler toplansa atom, bambalar toplansa Allah Teala olar yapar? Yok eder. Onun için Evliya Allah kimse zararlı veremez. Verse de Allah'ın emriyle zamanında mekanında olur. İşte ikinci bu çağın geldi olarak. Bir önce Allah'a o da el adı Bunlar, Hakiki mümin bulardır. İkincisi bunlar benim hasadamımdılar. Bu dünyada. İyidir ahiretin müjdesi geliyor. وَيُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Onları o cennete koyar, altlarından ırmaklar akan cennet. Tabi cennet denin sadece ırmak değil. Saysak bitmez. Ve تَعِدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُعْصُوهَ Allah'ın nimetini saysan bitmez. Dünyada sayıyoruz bitmiyor, cennetten az mı bitecek? Dünyada şimdi su çeşidi kaç tane var? Kaç tane suyun ürünleri var, içecekler var kaç tane? İnsan saysa, saysa bitmez. Yiyecekler, içecekler hiç bitmez. İşte cenneti sayıyorum. Sonra cennetin de bir daha müjdesi geliyor. Ne diyor? Halidî nefiye. Çünkü olabilir, sen en güzel tatile gidersin, en fazla kalırsın ne kadar bir ay. Bir günde yoktur bir yerden fazla tahtilaka. En kallavi, zengin adam on yıldızlı kutele geçse bir ay kalır. Bir aydan sonra dönmek zorundadır. Trilyonlar da koyar oraya. Ama ondan sonra ne İlk gün geldiğinden beri bir hasreti var onun. Nedir? Başlangıcın bir sonucu da var. yani öbür gün bu güzel nimetten bir de Bir de gel iş hayatına. atabildim ama Allah Teala cennetin nimetinde sana bir müjde daha veriyor. Halidine fiha. O sıkıntıyı yaşamayacaksın. Bu nimet davamlıdır. Yan gelip yakma geridir cennet. Bu nimet davamlıdır. Halidine fiha bu da bir şey oldu. Ondan, da ondan sonra sebebini veriyor Rabbil alemi. Bir de dönüyoruz ayetin başına. Diyor ki neden bunlar Allah Teala bu muzafferiyeti verdi? Has adamları yaptı, onayladı, örnek gösterdi bunları. Neden? Bir de dönüyor Allah Teala ne diyor? Sebebi gösteriyor. Diyor çünkü radıyallahu anh. Allah onlardan razı oldu. Allah onlardan razı oldu. Ya Rabb'i bizden de razı ol. Nasıl razı olurum senden? Cevap verir. Ve anhu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Çok enteresan değil mi? Yani biz arıyorsak Allah bizden nasıl razı olur? Sen Allah'tan razı ol. Sen Allah'tan razı ol, Allah senden razı olur. Ey ben Allah'tan nasıl razı olabilirim? Bir kur Allah'tan nasıl razı olur? Allahu Teala hakkıyla kulluk yapacaksın. Onu hakkıyla ilah kabul edeceksin. Ne yapacaksın? Tevhid edeceksin. Allahu u Teala'yı. Her şeyi de tekleyeceksin. Rububiyetinde... Tekriyeceksin. Şirk koşmayacaksın. Her şeyi o yapar. Her şey onun elindedir bu dünyada. Tevhid ettin. Yetiyor mu? Hayır. İsim sıfatlarında tevhid edeceksin. Allah tek kiri, eşi, denge yoktur. Ben bir müdüre işim düşüyor. Ne yapıyorum? Müdürün amcasının çocuğunu, yani dayısını, yani kayın götürürüm müdüre. Ya benim katlim için bu adamın işini gör. Bu nedir? vasıta, şefaat, tevassül ettim, gönderdim. Ben. Ama bunu Allahu Teala ile yapabilirsin. Allahu Teala en sevgili kulun kimdir Muhammed? Ya Rabbi Muhammed hati için beni affet. Olur mu? Bu saygısızlık olur. Dengsizlik olur. Sen allah Teala'yı tevhid etmedin ismi sıfatlarında. Allahu Teala ne diyor? Tevtir işi yoktur, denge yoktur. Leysa ke niklihi şeyh. Sen ne yaptın? İnsanın bir şeyini insandaki adet Urfullah Teala'ya oturtmamız dedi. Tevhidin ne oldu burada? İsim sıfat tevhidin bozuldu. Allah'tan razı olmadın. Yani. Allah'tan sahabe gibi razı olacaksın. Sahabe yaptın bunu yapmadın. Eydin sonra ne olur? Huluhiyet tevhidi. O da nedir? Kulun bütün fiilleri tek Allah için olacaktı. Yani bütün ibadetlerime rıya koşmayacağım. Sadece Allah rızası için koşacağım. Burada ne oldu? Sadece Allahu Teala için oldu. Bu ne oldu? Tevhid Allahu Teala'yı biz tekledi. Bundan dolayı biz ne olduk? Allah'tan razı olduk. O zaman ne olur? Otomatik olarak tevhid caiz ise Allah bizden razı olur. Ya bu ayetler nimettir aslında bizim için. Sonra Allah Teala bir de bir daha şey veriyor. İşte Allah senden razı olsa sebebini gösterir. Sen Allah'tan razı olun Allah senden razı olsun. Ee, ondan sonra ne diyor? Peketliyor ayet. Bu meseleyi de peketliyor, bizim için yolu haritası koyuluyor. O da nedir diyor? اُولَٰئِكَ حِزْبُ Bunlar hakkıyla Allah'ın diler. Hizb nedir? Teref. Türkçe'de hizb taraf. Allah'ın tarafı dediler. Yani biz dedik, taraflar ikiye ayrıldı. İslam geldi, babayla oğla ayırdı. Evet, ayırır. Etten, tırnağı birbirinden ayırır. Ciğerini kupardır. Önemli değil. Bu ciğer Allah yolunda kupanmasa ne için kupanacak? mi? Ayrıldır. Biri Allah'ın terefteridir. Önderi kimdir başta? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Biri Allah'ın düşmanıdır. Başta kim var? Şeytan. Ne'ûzu billâh minhu. Bunun inçujun atwał var, Muhammed'in de inçujun atwał var. Bu kişi savaştı Ciyamata kadar yollar ayrılmıştır. ben ortada gidiyorum, hem bunlar hem olanlar zeydır. Sen nerede olursun? Ortada giden şeytanlı olur. Bu kaydedir. Yollar burada siyah-bayaz olacaktır. Renk tonu var mı? Yoktu. Ehli sünnette renk tonu yoktu. Kimde renk tonu var? Mürciye, ona uyan renk tonları. E bunlar Allah'ın taraftarı. Hizbullah. Aslında Hizbullah Arapcada çok orijinal bir terimdir. Çok güzel bir terimdir. Ama bunu Şiiler bozmuşlar. Bir bir bir şey kurmuşlar, grup kurmuşlar. Kendileri zaten bozuk akideleri var. İslam dininin dışına çıkmışlar. Kendilerine Hizbullah diyorlar. Bu terimin orijinallığını maalesef insanların kulağında Bozmuşlar. Aslında Hizbullah çok güzel bir terimdir. Hizbullah Allah'ın taraftarları. Kimdir? Bunlardır. Ela <gülüyor> inna hizballahi humul muflihun. Allah-u Teala sonra onaylıyor. Ayeti de bunu ile Ela muhakkak. Kimdir? Hizbullah <gülüyor> humul muflihun. Allah'ın taraftarları kurtarır. İflaha varır. O bir taraf değil. Ortadakiler de değil. Neden yor ayrılmış? E bunu nereden çıkartıyor ayrılmış? E adam şey Allah Teala çık e, ayetin başında diyor ki, eğer Allah Teala'ya baş kaldırılmışlar varasınına, vale uci baban olsun. İşte burada ne oldu? Çıkıyor. Ortaya yol yoktur. Eman babamdır, klim çeken yöndür, bir davet edeyim. E hayır. Sen cechobir telefondan sonra gel şefkat gözüyle davet et onu. Eğer o kılıncı kaldırdı artık kaldırman lazım kılıncı. Bildir mi farkı? Ya ben babamdır. savaşa katıldı ben kılıncımıza çekemem ama o bir diğer tanımadığımıza çekerim. Böyle bir şey yol yoktur. Evet. Bu ayette böyle. Ondan sonra e, bir ayet var. E, e, yok ma <gülüyor> maide yok ondan sonra. Var mı sende de maide? Hmm. Yok mu? He on of. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen vahye imanları olsaydı kafirleri veri edilmezlerdi. Fakat onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. 81 şey mi? 81 Maide? Diyor ki bir diğer ayette وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ ve وَمَا أُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ اَوْلِيَاءَ وَلَاكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقٌ وَلَاكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقٌ دُوْكِ وَلَوْ kan. Eğer olan var dediler orta yoldayır biz. Koş görü, orta yol. He? Eğer bunlar mümin iseler, Allah'a ve peygambere iman ediyorsalar, orta yeli elan etmezler. Ne yapardılar? Me'unzile ileyhi Eğer Muhammed'in indirdiğine Muhammed'e in, in, in, in, in, indirelene iman etmiş olsaydılar e indirelen nedir Muhammed'e? Kur'an'dır elimizde de okuduk ayeti. Yani et tırnaktan ayrılacak. İndirseydiler onları vali kendilerine yapmazlar. Kimi? Çafirler. Demek ki burada nedir? ve yapılmaz. Bir de burada nedir? İman meselesi var. Kalbinden ne var ise dişinde odur. Bak zahidan batın allah Teala nasıl ayırıyor? وَلَكِنَّ اَكْتَرَهُمْ وَلَكِنَّ كَتِيرًا minhum fasikun. Orada nasıl tercüme etmiş bilmiyorum. Ama çoğu yoldan çıkmıştı. Yoldan çıkmış da fasıklı. Fasık yoldan çıkmıştır ama terim orada Yoldan çıkmış fasıklardır ise daha iyidir. Çünkü bu fusuk, tamam yoldan çıkandır ama fasık e, şerî bir terimdir. Bunu Türkçe, Türkçeleşmiş yani. Fasık dediğin her şey bunu. Evet, yoldan çıkmış, hangi yoldan çıkmış? Sırat-ı müstakimden çıkmıştı. Burada da Allah Teala ne yaptı? Batıldan zahiri ayırdı. Evet, bu da bu ayet. Ondan sonra ayet Seçim bir öncesinden. Bizim ayetlerimize o kimseler iman eder ki onlar kendilerine öğüt verildiği zaman derhal secdeye kapanırlar. Rablerini överek tesbih ederler, büyüklük taslamazlar. Bu da nedir? Secde ayeti 15. Ne, ne buyuruyor Allah subhanahu teala burada? Diyor, <gülüyor> ''İnnema yu'minu bi ayatinellezine ila dukiru biha harru succadan ve bi bihamdi rabbihim vehum la yestekbirun.'' Diyor, hakiki kimlerdir? Bilir misiniz Allah-u Teala diyor. Hakiki Mümin olardır ki eğer bizim ayetlerimiz olana hatırlattığında hatırlatıldığında hatırlatıldığında ne yaparlar? Sücdeye kapırırlar. Allah'a tesbih ederler. Hı? Allah'a şükür ederler. Kibirlenmezler. Burada ne için ayettir? Ha? Allah'ın emrine uyanlardır. Yani ne demek istiyor? Benim kalbim temizdir. Sen kalbime bak. Sen amelime bakma. Ya senin kalbin ne kadar temiz ise bazı insan da gelir ya senin kalbin filan hocadan temiz değil benden temiz değil ama ben amel yapıyorum. Yok, Abbas işten ediyorsun kardeş. Öyle değil mi ona? Gel Çeliş başı. En örnek kimdir bizim çalla göstermiş olsunlar. Senin kalbin Resulullah'tan daha temiz mi? Resulullah makamı Allah indinde kalktıkça amel daha artıyordu. Anladın mı? Kalktıkça artıyordu. Senin Resulullah'tan kalbini temizleyin. Emen ben Resulullah gibi olamam. E nasıl olamazsın? Allah Teala bize diyor ki sizin için Resulullah'ta örnek var. Örnek nedir? Bunu koyacaksın çizeceksin. Bir örnek nedir? Reslemler ne diyor bunu oyun, Bunun gibi bir resim çizin. Örnek nedir? Biz onu tekliyle edeceğiz. Onun gibi amel yapacağız. Onun gibi siz değil mi? E örnek budur. E bu olmaz. Biz melek değiliz. Yanlış. Şeytan seni sattırıyor. Baksa Hava Resulullah geldi aldı mı? Dedi mi biz olamayız Resulullah gibi? Biz sabah gösteririz. Ne kadar yaptık. Allah niyetimize göre muhasebeti. Ama şeytan ne sana? Yani gel yat. Senin kalbin temizdir. Arkayın olursun. Kıyamet gününde başın taşa vurdu. Ay vah dersin ben ne yaptım? dönüş şansımız da yoktur. Onun için hakiki mümin kimdir Allah Teala diyor? Ona ileyecek. Neyden? Allah'ın emri celilinde tesbih edecek, hamd edecek, sujud edecek, kibirlenmeyecek. Kim kibirleniyor? Ya kardeş namaz kıl. Ya tamam ya kılacağım sen üzerime gelme. Ben kılacağım. Namaz kılacağım, zekat vereceğim, sakalımı koyacağım. E tamam. E ama nerede? Emel lazım. Ona ileyeceksin. Şeytan sana, ey bak bu en ileridir. İmanı vardırın diyor koyacağım. Yani git ya, ya sakkal önemli değil. Diyenler de var. Anlatabildim İbadetleri, şeytan basamak basamak gelir her adama aynen pileti kesmez. Ayrı ayrı verir. seviye, seviye oturtur. Cehennemin neyinde? Ha? Tribillerinde. Seni piletini adamına göre verir. Hepsini aynen oturtmaz. Çünkü insanoğlu Allah bize akıl vermiş. Yine iyi de, de çalıştırır. Şeytan ona göre adam zekiysen seni en şeyde uğrar. Çok kötü, zeki değilsen tribinde seni en alta götürür. Evet. Bu ayetinde burada da Allah Teala zahirden batını birbirinden böyle ayırıyor. Evet ondan sonra ondan sonra bir ayet daha var burada. O da nedir? Meşhur Nisa surası 65. ayet. Fala ve Rabbika, Rabbine yemin olsun. Bu ayet çok meşhurdur, bunu çok hatırlamışım. Fala <ve> Rabbika, la yemin ona, yemin olsun Rabbine iman etmezler. Ne zaman? Hatta, hatta şart sebebiyeder, hatta bu sebep yerine gelmez ka. <yuhakkimuka> Sani, hacem kutsula. <kılsına>. Fiye ve <fîme> şeçer <şacere> a <beynuhum> aranızda ihtilaf olsa Resulullah haçem kırın, teslim olun. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ ف۪ي Senin hükmüne de, Allah'ın hükmüne, Resulullah'ın hükmüne mutlak teslim olanlar he? işte ne yapalım? Kılıç başımızda yapmasa olmaz. İşte mecburuz değil. يُسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا Gönül razılığı Allah'ın neyine? Hükmüne teslim olunmasa. Demek ki burada imanla dahilden batını birbirine koydu. Adamlar teslim olur, ama içinde mukredir. Bu yok diyor, içten dış bir olsun. Allah Teala diyor: Yusuf teslim haraj, la Kalberinde bir sıkıntı bulmadan, tamam Allah'ın yani mecbur ne yaparım? Uyacağız. Hayır. Hangi terim doğrudur burada? Boyun kıldan incedir. Şeriatın kestiği, parmak acımaz. Bu. Bu şeriatın kestiği, senin imanın var. Ha ne yaparım, mecburum desen, elimizde de şaltadır. Ne deriz? Düşmanıma, dayı deriz, köprüyü geçene kadar. Bunlar nedir? Bu terimler şeytanidir. Bu olmaz. Bu savaşta kullandı. İşte şeytan sana karşı kullanıyor bunu. Sen de kullanacaksın, düşmana karşı bunu. Ama bunu Rabbil Alemin iç diş meselesinde kullanamaz. Evet. Ondan sonra bir ayet daha var burada. O da üçüncü elül 31 61. ayet. Kul in kul in kuntum tuhib bu nallah <fetteb 'ûnî> De Muhammed, de eltin. Eğer siz Allahı seviyorsanız bana uyun. Burada da. İçten dışı birbirine bağlıdır. Siz eğer Allahu Teala'yı seviyorsanız bana uyun. Ben kimim? Muhammed'e uyun. Evet. Hadise geç. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kulun kalbi istikamet üzere olmadıkça imanı istikamet üzere olmaz. Lisanı istikamet üzere olmadıkça kalbi istikamet üzere olmaz komşusu kötülüklerinden emin olmadıkça kişi cennete giremez. Evet bu hadiste e, İmam Ahmet e, Müsmedin'de rivayet ediyor. Enes İbni Malik'ten Şeyh Albani ile bunu silsilesinde tasih ediyor. Mesela nedir? Diyor ki lay istakim imanu abdin hatta yestakim Aslında bu hadis, ayetler neyse dersin o gel, gel hadisler ayetlerin açıklaması olduğu için Resulullah burada noktayı koymuştur. Hadislerde mırıldın ettin dedin ama burada nokta neden koyulmuştur hadiste. Diyor ki لَا يَسْتَقِيمُ إِمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ Bir kulun imanı istikamet üzerine olmaz. Yani mükemmel olmaz. imanı onaylanmaz. Ne zaman? hatta kalbi istikamet üzerine olmasın. Bunda ne var mı? Dıştan iç aynen olması lazım. Bir kişi ne kadar dese benim kalbim Düzgündür. Dışı düzgün olmasa biz kalbine ne yaparız? İnanmalarız. Ne diyecektir? Kalbi düzgün ise dışı da düzgün olması lazım. Dışı düzgün ise anlamı gelir kalbi düzgündür. La <gülüyor> yesteqimun. Nasıl diyor da Türkçe'si? Hadisi. İstikamet üzere olmaz. Oh, oh, Kulun kalbi istikamet üzere olmadıkça iman istikamet üzere olmaz. Yani kalbin senin hakiki iman yoksa dışında da hakiki amel yoktur. Bu apaçıktır. وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ hatta يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ Kalbi de istikamet üzerine olmaz hatta dili istikamet üzerine olmasa. Daha dataya gitti şimdi. Birincisi imanın eğer imanın düzgün ise kalbinde düzgündür. İkincisi kalbin düzgün ise dilinde düzgündür. Eğer dilin düzgün değilse kalbin de düzgün değil. Çünkü dil kalbin nedir Ekranıdır. İnsan bildiğini öter. Nereden? Ne ilim var ise sana onu konuşuyorsun. Fâkıdûşşey'ülâ <gülüyor> yı'tî İlim yok ise sende ne vereceksin? He? Neden? Biliyorsun onu konuşuyorsun. Senin kalbinde ne var ise dilinde o var. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hmm. وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ la لَا la جَارُهُ بَوَادِقُهُ Diyor ki bir kişi de cennete girmez hatta konuşusu onun bütün şarinden emin olmasın. Hmm. Ne münasebet? Değil mi bu neden o? Var mı bir münasebet? Abdülkadir? Sen derste değilsin değil mi? Ne münasebet? Bak, kalbin, amelin, dilin, birbirine bağlıdır, kalpten bağlıdır. Hepsi amel, dil, kalbin neydi? Ekranın. Burada örnek veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bir adam da cennete girmez, hatta konşusu onun şerrinden emin olmasa. Niye burada o örneği verdir? Bir Çünkü bir görüntü orada yani komşu onu görüyor net olarak. Konşu, konşu... Konşu meselesi önemli bir meseledir. Neden? Çünkü sen konşunun püf noktasını bilirsin. Bütün zıfını bilirsin. He? Bütün zuhfını bilirsin. Dışarıdan insan konşunun zuhfını bilmez. O zaman sen zuhf yerden konşuya giriş yapabilirsin. Kadınlayan gözden başa bakabilirsin, elde edebilirsin, kızın elde edebilirsin, malına tecavüz edebilirsin. Çünkü adamın kapısının sırrını kırmasını bilirsin, içeriye girmeyi bilirsin. Anlatabildim mi? Bunlar neyle bellidir? Bunu kimse bilmez. Ev hırsızı yakalanmaz. He? Konşu da konşuyu hırsızlık yapabilir, yakalanmaz. Çünkü noktalarını biliyorum. Onun için Resulullah burada en ince ameli önde görmüştü. Zahat edebildim? İnce amel nedir? Şerrinden, bütün şerrinden konşun emin olacaktı. O zaman hakiki ameli sen işte kalbinden, kalbinde iman var. Nasıl ayırıyor bak Resulullah batınla zahiri. Yani batınla zahir nasıl Kişisi birbirinin şeyidir, e, ekranıdır. Kişisi birbirini tanımıyor. Ben zahire baksam batını bilirim. Batına baksam zahiri bilirim. Öyle bir batın var ki Allah Teala'dan başka kimse bakamaz ona. Bazı ameller var ki ne bileyim ben o da nedir? Kainetil <gülüyor> ayun. Cöz hıyaneti. Sen böyle bakıyorsun Allah bilir gözünden neler geçti. Işte, neyle baktın göz bu niçin bilir? Bu emeldir. Bunu Allah bilir. E komşuya zulmetmeni şer yansıtmayı kim bilir? Kimse bilmez. Evet. Bu da hadis. Burada da zahirden batın ayrıldı. Evet. Başka hadis var. Dikkat edin, vücutta bir et parçası vardır ki o sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir. Evet. Bu da nedir? Bukhari'de geçiyor. Kitab-ül İman'da. Bu da neyle İncil'idir? Bu hadis çok acayip bir hadistir. Tabi bunun öncesi nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? El helalü ve vel haramü beyyin. Diyor ki halam beyindir Açıktır. Haram da apaçıktır. Ne Ne dediler? çifirde nimancı gibi ayrıntılar. Biri beyaz halal. Biri siyah, haram. Apaçuk'tur. Apaçuk ne demek ki? Yani Şübhet yoktu Ben bu bayazı gecenin karanlığında görsem evet bu bayazdır derim. Ama geriyi çıkartamam. Anlatabildim mi? Siyahı da nerede görsem bu siyahtır derim. Siyahı mavi diyebilmem. diye diyemem. Siyahtır, apaçık siyahtır bellidir. Beyindir. İçki haramdır. Faiz haramdır. Bunlar bellidir. Onun için dinde haram apaçıktır. Halal da apaçıktır. Kimse demesin işte bu halaldır bu Sakal ha Sakkal kesmesi haramdır. İspel haramdır. Bunlar apaçıktır. Bunlarda şüphet yoktur. İçki, yalan, faiz, he? konşu hanımına yan gözle bakmak bunlar nedir? Hepsi nedir? Haramdır afa çıktı. Ama bundan sonra ve beynehuma muteşabihen bu çişin arasında beyin, çişin arasında uçurum kaderi neler var? muteşabi var. muteşabi nedir? Bilmiyorum. Yani benzemez. Yani bunu ben karanlıkta görsem yani bu bayazdır yani krem rengidir he? yani daha biraz koyusudur, fil dişidir Karıştırabilirim. Bu müteşabet. Ama kim karıştırmaz? Elinde fener olan. Tak diye Bu beyaz imiş. Yende yani gözü 6 altı, altı, altıdır. Görür. Tamam. Kim karıştırır? Yen yani gözü zayıftır. Gözlüğünü unutmuş. Yen yani karanlığa kalmış. He? Elinde sebep almamış. Mecbur kalmış. Kendisiyle o hüküm vermeyi ortada kalmıştır. İşte beynehuma alimler diyorlar ve beynehuma muteşabihat beynehuma burada elif maksura nedir çoktur yani. Halaldan haram, haramın arasında muteşabih şeyler çoktur. Şüpheli şeyler çoktur yani. Halaldan haramın arasında şüpheli meseleler çoktur. Sonra ne diyor Resulullah? La ya'lemuha kethirun minen nas. Bu şüpheli şeyleri çok insanlar bilmez. Nedir bilmez yani? Yani yenge özlüğünü dedik unutmuş. Yen elinde fener yoktur, ölçüsü yoktur. Bunu kim bilir? He? Elinde ölçüler var. Dini bilenler var. He? Silahlanmış ölçüler, zabitler, kaideler, kurallar var elinde. Muhteşabi hemen elinde yani mihenk taşı var. Geliyor zıt vuruyor mihenk taşına. O bu diyor muhteşabi. Muhteşabi'yi vuruyor. Bu halaldır, bu haramdır ayırıyor. Ha? Nasıl uzman adam eline alsa bir malını manavcı beleder bu bozuktur, bu çürüktür, bu çürük değil. E sen bakarsan anlamazsın. Karpuzu alıyor, böyle vuruyor bu da söylen Bu geçmiştir. Nerede? Nereden oldu bu? İçini bilmiyoruz. Sihir, sihirbaz da değil. Geybi de bilmiyor. Ama ne biliyor? Tecrübe elinde ölçüler var, paydalar var. O tecrübe için birikim lazım. Edin de öyledir. Faideleri, ölçüleri göreceksin, birikimini olacak. Ey ya Resulullah. Çok insanlar bilmez. E bizi sen ortada bıraktın. Biz ne yapacağız? Bırakır mı ortada hiç? Görevi Resulullah'tır. Gelmiş sana surat müstakimi gösteriyor. Surat müstakimde arkadaşlar ortada kalmak yoktur. Yay, yaydır. jet hızında geçersin üzerinden. Yeter sen raya otur. Teslim ol, otur rayda. O yağlıdır, kremlenmiş yek cennetin kapısında bulursun kendini. Cevap veriyor Resulullah. فَمَنِ اتَّقَ اَشْشُبُحَاتِ Dür şübhelerin kaçış yolu sağlam yola almamız için kendimizi şübhelerden Sakın. sakınmak nedir? اتَّقَ takva dedik nedir? seninle Allah'ın arasına, Allah'ın azabının arasına bir set çekmektir. Takva Sen o seddi çeksen ne yaparsın? Ya madem bu şüphelidir, biri caiz biri caiz değil diyor, tam nokta koyulmamış ne yaparım? Ben saklama kendimi. Ne derim? Bu caiz değil. Anlatabildim mi? alırım kendimi. Ama bu saklama almak da değil ki apaçuk, Caiz olan meselede de kendimi. Mesela Allah halal kırmış bunu. Yok ben yemiyorum, bunda haram görüyorum, kurtarıyorum. Belli değil. Halal be bellidir, haram bellidir. Ama muteşabih, insanlar burada ihtilaf ediyorlar. Orada takva ağır basar. Ben sağlamalıymış mı? Muteşabihten kurtarıyorum. İstebre dinihi ve arzihi. Eğer muteşabihten katsan, Allah korkusunu ön plana çıkartsa dinin kurtarır ırzın. Yani ırzın sene gelen söz de ne olur? Sağlam alırsın. Yani kendine laf getirmez Evet. waqa مُوَقَعَ فِيشْشُبُحَاتِ Kim şubahatlere de düşse? ya kim bir haramdır ya? Delil mi var mı? ya o Haramdır ya, haram olsaydı Allah derdir filan. Bu nedir? Şubhaya düşmaktır. Ne oluyor? Ve men veqa'a fişşubhâti eye şubhata düşen neci bilsin? Resulullah diyor. Kera'in yara'a havle'l-himâ yuşakü an yuqi'ahu diyor ki himâ nedir? Sınır. Bir kınanın sınırı var. Yasaklanmış, buraya girmak yasak değil. Sen ne yapıyorsun? Oyununu gidip o sınırlarda otluyorsun. E koyundur, kontrol edemezsin. Adam girer, mayına basar. fatura içime dedi, Sen dedi. Başka bir rivayette diyor, çelebekler nasıl ateşin tarafında döner? Ateş yanıyor, cayır cayır. Çelebek de ne diyor? Ataş şeydir, e, ışıktır. Atrafında dönüyor, Ataç bazen yine böyle lehbesi gelse, çelebekle üzerinde, at üzerinde çok nazik. Şişt, ne yapıyor çelebeği yok ediyor. E sen o çelebek civa taşına tarafından dolanıyor. Hayır saklama al kendini. Ne yap? Uzak dur. Sonra ne diyor Resulullah? Ela ve inn eli kulli melikin hina. Her kralın da diyor, kendi sınırı var. Her devletin de bir günde sınırı var. Ela inn hina Allah fi arzhihi maharimi. Allah'ın da sınırı yerde nedir? Ha? Haram. Haramlarıdır. Yani halal, haram. Bu sınırdır. Halal ve haram. Evet. Yani Allah haram dediği bura yasaktır. Bu sınırdır. oraya yakın düşmeyeceksin. kısacası. Şora, Allah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellener diyor. Hela ve inne fil cesedi mudga Kalpte, şeyde de, bedende de bir parça et var. İza saluhat saluhal cesedukullu Eğer o et parçası düzeldi bütün beden düzelir. Ve izah fesedet fesedel fesedel cesedukullu Eğer o et parçası bozuldu bütün beden Bozulur. Ela ve hiyel kalp. O et parçası da kalptir. Kalp düzeldi, bütün azalar ne olur? güzel. Kalp bozuldu, bütün azalar ne olur? Bozulur. Bundan ne anlıyoruz arkadaşlar? Bundan anlıyoruz ki kalp zahirden batın. Kalbinde iman var ise emel ondan mücdüzdür. Bak tanım nasıl bağlandı. Zahirden batın birbirinden ayrılmaz eğer batının senin ıslah olmuşsa Resulullahın dediği gibi, o pet et parçası kalbin ıslah ise, Rabbine teslim ise, neyin senin bir de Rabbine teslimdir? amellerin? Şimdi, ondan sonra alimlerin sözüne geleceğiz. İbn-i Receb de bu hadisi çok güzel bir şekilde ileride açılıyor. Ona da geleceğiz inşallah. Şimdi, e, bakarım burada hadislerden sonra ne var? Ne var sende? Ömer'in azatlısı Zeyd bin el el adeli Oku bakalım. Ömer'in şöyle der. Bu dine mensup olanlar için dört şey gereklidir. İslam'ın davetine dahil olmak, iman etmek, Allah'ı ilkinden sonuncusuna kadar peygamberleri, cenneti, cehennemi, öldükten sonra dirilmeyi tasdik etmek, imanı doğrulayacak salih amel işlemek ve amelini güzelleştirecek ilmi tahsil etmek gereklidir. Sonra şu ayeti okudu. Şu da muhakkak ki inkardan dönüş yapan, iman eden, güzel ve makbul işler yapan böylece doğru yola giren kimseyi de affederim. Şimdi Zeyd İbni Eslem el-Adevi Rahimahullah Mevla Umar Hazreti Ümer tabiindir bu Anlatabildim mi? Hazreti Ömer bunu satın almış, ondan sonra azalt etmiş. Bu da Hazreti Ömer'den bütün sahabelerden ilmini almıştır. Ne olmuştur? İmam olmuştur. Zeyd hem muhaddistir, hem imamdır, hem fakihdir, hem örnektir. He? Hem de müfessirdir. En büyük müfessirlerden birisidir. İlmini kimden almış? Hazreti Ömer'den, oğlu Abdullah'dan, Abdullah İbni Abbas'tan, Ha, tabii'lerin imamıdır. Bu bunun fıkhi nedir bizim için? Bunun fıkıh, sahabenin fıkhını birinci kuşaktan aktarıyor. Ne diyor? Diyor ki: "Labutte li ehli hada'd-din min arba'a." Bu din ehli için dört şey nedir? Gereklidir, olmasa olmazdır. Nedir ki? "Duhulu fi da'wati'l-İslam." Birincisi İslam davetine isticap etmektir. Ettin, sonra, yani Musulman oldun. İslam'ın şartlarını kabul ettin. Beş şartın altına imza attın. Şehadetü en la ilahe illallah, ikamatu's salah, ite'u zeka, savmu ramadan, haccil beyti men istatai ileyhi sebile. Beyti de, imkanın oldu, hac yapma. 5000 altına imza attın, samdır Müslüman oldun. Sonra dövür, vallahi bu demin el imani. Ondan sonra iman lazım. Ne ya? Ve tâstiqu billahi ve bil murşilina, ha? Övlerim ve akirhüm. İman edeceksin Allah'a ve rasullerine, bütün rasullerine ve bil cenneti ve bil nari cennet ve cehennem ve el-behth yani imani şartları E İslam imani şartları. İslam'ın şartları imani şartları. sonra diyor: "Vela budde min en ta'mal amelen tusaddiqu bihi imanika." Diyor ki imanı İslam'ın şartını kabul ettin, onayladın. imanın şartlarını kabul ettin, onayladın. Hı? Bu kabulun neyden biz biliriz. Labut nedir? Cerek, Cerek muhakkak kesinli olması lazım, onaylama olması lazım. Bunu da neden onaylarsın diyir? Bu imanların kriterleriyle amel edeceksin. Zeydûr. Ve la budde min en ta'mel amelen ha? Tuhsen bi amelika, amelaka. Gene <gülüyor> bir amel yapacaksın. Bu amel de en güzel olacaktır. Yani sünnete göre olacaktır. Sonra neyi okuyor? وَإِنِّي غَفَّارٍ ve تَابَ ve وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمْ مَهْتَدَٓا Bu ayet Taha Surası 82. ayettir. Ne diyor Şeym Ali? Şurada muhakkak ki inkardan dönüş yapan, iman eden, güzel, makbul işler yapan, böylece doğru yola giren kimseyi de affeder. Bak burada makbul işler yapan amel salih amel, amel işleyeceksin. Mahbul iş yapan, evet bu açılamasıdır. Ama ayette terim verilmesi daha güzeldir. Salih amel. Bak ne diyor? Bir tane Müslüman oldu, bu ayeti yani açılamıyor. Çifirden döndün İslam'a girdin. Çifirden döndüm İslam'a girdim. Ayeti. iman da yerine getirdim. İmanın da şart rukunlarını, şartlerini kabul ettim. Ve emile salihin. Salih amel istedim. Şart imanın tanımı nedir? İtikat, ikrar, ameller, salih ameller. Amel de herbisi değil, salih olacaktır. Çünkü terazi sadece salih ameli tartıyor. Bu cismi birbirine işledi, üçü birbirine işledi. Ne olur? Sen Allah Teala affeder, thumma ihteda. Ne demek thumma Doğru yolu. Doğru yol nedir? Sırat-ı müstakimdir. Yani bunları kabul ettin, amele başladın, Raya oturacaksın. Sırat-ı müstakim rayına. Ancak cennetin kapısına vararsın. Yoksa böyle rayda da otursan, parslanırsın, yerinde sayarsın. Sırat-ı müstakim ne ister? ister? Yoktur böyle. Bir de şeytan var, seni engeller. Yoktur ben raya oturdum artık kurtardım, yani gelip yatayım. Mücadele nere kadar? Hatta son çenen la ilahe illallah'tan katlanana kadar. Şeytan bırakır mı? Bırakmazdı. Evet. Evet. Bu da Zeydin tabiinlerin imamı. Hz. i Ömer'in azatdesi bunu çok şiş, çok güzel bir şekilde onaylıyor. Zahirden batın ne diyor aynen. Evet. Ondan sonra tabiinden Meymun bin Muhran el-Cezeli rahimeullah uzlete çekilen bir rahibi gördüğü zaman arkadaşlarına dedi ki: içinizde şu rahibin ulaştığı ibadet seviyesine ulaşan kimse var mı?" Hayır dediler. Bunun üzerine şöyle dedi: Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanmadığı halde bu ibadetin ona ne yararı vardır? Hiçbir yararı yoktur dediler. Bunun üzerine dedi ki amelsiz imanın da hiçbir yararı olmayacaktır. Allahu Ekber. Bu Meymun bin Mahran diyen yetme ha. Meymun bin Mahran dedir. Bunu tanıyan yanında ahansucu var. Yani bizim en bey kemiklerimizden birisidir. Nedir bu? Hem tabiindir, hem imamdır, hem hafızdır, hem muaddistir, hem önderdir. Meymun i̇bn Mahran, onun hayatına baksan, yani bunlar bizim sermayemizdir. Bunlar elimizin parmakları sayısı kadar imamlardan birisidir. Bu beyucu imam ne diyor? Arkadaşlarıyla bir gün geçiyor, bakıyor, bir rahip sevma'ada. Sevma'a nedir? Yani abid, e, ibadet ettiği yerde yani bir dağın çözresinde yani bir çesilmiş bir yerde ibadet ediyor. Yani terki dünya yapmış. özlete çekilmiş. çekilmiş. Hayatını Allah için adamış. Diyor arkadaşlarına hangi biriniz bu rahipci bir amel yaptınız? Vallahi diyorlar hiçbirimiz yapmadık da Bu adam hayatını tercih etmiş. Eğidir diyor ki, bu, bu rahip kim hiç yapıyor bunu? Allah hiç yapıyor. Şeytansız üzletle çekilmemiş tabi Allah hiç. Rahibi adı üzerinde. Yani Hristiyandır. Ama diyor bu Muhammed'e inanmadıkça ahiret günde bunun neye yarar? Hiçbir şey yazmaz. Çünkü ayet var. Resulullah'a inanmadıkça, İslam dini olmadıkça kabul olmaz. Bütün peygamberlerin şeriatını Resulullah Celle yok oldu. Çünkü onların şeriatının uzantısıdır. Hazreti İsa lirmiş, menden sonra Muhammed gelir ona uyun. Eydir bu Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem inanmasa ne yazar onun da, kitabında Platin'de cehennem yazar. He, cemaat teriyediler evet bir şey yazmaz. Bak örnekle nasıl ikrar ettirir olara. Bak imamlar böyledir her şeyi kendi lehlerine, ka karşı tarafın karşı lehine kullanıyor hata anlatsın örnek çok önemlidir. Çünkü allah Teala bak ayetlerde hep örnek verir. Diyor ki كَذَٰلِكَ لَا يَنْفَعُ الْقَوْلُ إِلَّا بالعمل. Nasıl bu Muhammed'e inanmasa hiçbir ameli yetmez. Dildekten söylemek, amele dökmemek o iman diyor, geçersizdir allah Teala yanında. Ya Benim kalbimde iman var. Dilden de söylüyorum ama amel de ne yazar plaketimde cehennem yazar ama ne zaman amel döktüm, vela ucu cüneyham olsa Allah Ben çaba gösterdim, Hak, kul kul halim insanlı halim hata da yaptım o da ameldir. Evet. Şeyhül İslam İmam el İmam el Azayi rahimullah şöyle der. İman ancak söz ile istikamet bulur. İman ve söz ancak amel ile istikamet bulur.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 ameliyle onu doğrulamazsa onun imanı kabul edilmez ve ahirette kaybedenlerden olur. Bak Avza'i dediği bir cetmeyi. Avza'i dört imam dört imam onu örnek almışlar kendilerine. Dört büyük imamımız. Avza'i dediler, ahansudurlar dediler. İmam Avza'iye Şeyhul İslam kabul verilmiştir. İmam Avza'i bir dört imamdan birisi kendi mezhebini fikhi, ihtilafi mesele de göstersin. Ey derdi, Avza'i de benim görüşümdedir. Ha? Nasıl biz şimdi bir fikhi meselede arıyoruz? Ya Abba Hanife de bak böyle demiş. Der, övünüyoruz. İşte onlar da Avza'ini gösterirler. İmam Avza'i de bu meselede noktayı koyuyor. Ne diyor? La yesteqimul imanu illa bil qavun. İman tamamlanmaz illa kavuldan onu dışarıya göstereceksin, ikrar edeceksin. Walla yastqimul kaulu imanu wal kaul illa bil ameli. İmanı, imanı şeyden dedin o da yetmez. İmanı şeyden dedin o da yetmez. Ne lazım? He? Amelden onaylayacaksın. Amelden onayladın imanı o nedir? Tamamdır işte. Amelden onaylayacaksın. Evet. Eğer amelden onaylayamadın sen sınıfta kalırsın. Üçü birbirine bağlıdır işte. Zahir, batın ortaya çıkıyor burada. Zahir, batın birbirine nedir? Bağlıdır. Evet. ولا يستقيم الايمان والقول والعمل الا بالنيه وموافقه السنه iman, kavl, amel tamam mı? iman, kavl, amel bu üçüde birbirine he? bağlı olmaz, birbiriyle tamam olmaz. Ba yani bu da tamamlanmaz neyle? ileci sünnete muvafakat olsun niyet Allah için olsun. Bak seni böyle rayda oturtmuş ki şeytan hayatta çıkartamaz. Bütün yol haritasını sana vermiştir. Ama sen zavallısın. Yani sen dediğimiz biz insan oğlu, Adam oğlu zavallıyız. Dalarız. Şeytan bizi ne yapar yoldan çıkartır. Evet. Sonra bu büyük imam ne diyor? Bizden öncekiler. Fakana min maza min fakana min min maza min men la yufarquun beynel al ve amel. Bizden öncekiler, sahabeyi diyor yani, tabiinlerin imamını diyor yani. Kendisi de tabiin ama daha büyük tabiinleri gösteriyor, sahabeyi gösteriyor. Bizden öncekiler imanla ameli, amelden imanı kişisin birbirinden ayrılmazlar. Bu şeytani bir yoldur dikkat edin demeniz diyor cissi birbirinden ayrılmaz yani zahirden batın batınla zahir birbirinden ayrılmaz cissi birbirinin ekranıdır ve inma imanu ismun yecmu kama yecmu hazihi aldiyanu ismuha iman bir isimdir nasıl dinler he Allah'ın emirlerini hepsini bir araya getiriyor din diyorsun Allah'ın emirleri bir araya geliyor He? İman da bütününü bir araya getirir. üçünü bir araya getirir. Eğer kalbin, amelin tasdik ediyorsa o imandır. Ondan dolayı imam avsa ediyor ki فَمَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَعَرَفَ بِقَلْبِهِ وَصَدَّقَ ذَٰلِكَ بِعَمَلِهِ Kim diyor? Kalbiyle, diliyle iman etti. Kalbiyle o iman ettiğini bildi. Ondan sonra ameliyle onu onayladı. فَذَٰلِكَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَ الَّت۪ي لَنْ فِصَالَ Allah Teala diyor ki, en sağlam kulpa sarılmışsınız. عُرْوَةُ الْوثْقَيْنَوْا tutmuşsunuz. Kopmayan bir kulp, kopmayan bir ip, nasıl sayılırsın ona? O'dur. O da nedir? Sırat kimdir Allah'ın şeridir. Ama kim kalp diliyle dedi, ve lem ya'rif kalbuhu ve lem Eğer ve dedi kalbi onu onaylamadı ameli onu onaylamadı lem yuqbal minhu Allah indinde yani ahiret gününde terazide kabul olunmaz ve kana minel fil ahireti minel hasidin ahirette de o hüsrana uğrayanlardandı Kusuran neredir arkadaşlar? Cehennem. Cehennem neredir? Şeytanın olduğu yer. Yani şeytanla konşu olursun. Kim istemez mi Rahman'ın her şeyin altında olsun, cennette olsun? Amelidir. Demek ki zahirden batın birbirinden nedir? Ayrılmaz. Evet arkadaşlar, sahaba e, tabi'in imamlarının sözleri devam ediyor, sürüyor. Hücum bura kadar yeter. İnşallah bundan da sonra önümüzdeki ders bir ders daha bu sahabe sözlerini okuruz ondan sonra bazı alimlerin sözünü okuruz bu dersi de inşallah zahirden batın bitiririz Kısacası zahirden batın birbirine nedir bağlıdır üçü birbirine bağlıdır ikisi birbirine bağlıdır bu da ehli sünnet burada neyi onaylattırıyor hemel imandan ayrılmaz bu budur. Niye biz bu kadar bunun üzerinde duruyoruz? Bu kadar detaylı yollardan bunu ispat etmeye çalışıyoruz? İşte ne kadar datay o kadar şeytanın kapıslarını kapatıyoruz. giriş noktası tapmasın müminlere. Hatta Allah subhanahu teala bizi sırat müstakim üzerine cennete koysun. Şeytanın planlarını boynuyor. İyidir bunu senden önce kimse demiyor muydu? Diyersiniz. Evet. 1400 senedir imamlar bunu naklediyor. Ama şeytana uyanlar da var. Allah indinde en büyük nimetlerden birsidir. Evet, Allah hepimizi sırat-ı müstakim üzerine zahirden batımızın cissini bir yapmakta. Ondan sonra ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peşinden giden sırat-ı müstakimde dört imamın eteğini tutanlardan bize eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.